Rabbimiz Allah Tebareke ve Teala'ya hamd ettikten, Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ailesine ve ashabına salat ve selam ettikten sonra, İmam Muhammed İbn-i Abdülvahab rahimahullah'ın Kawaid-ül Erba'a isimli risalesine Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu Risale içerisinde Müellif Rahimehullah şirkin ne olduğunun anlaşılabilmesi öğrenilebilmesi için dört tane mühim kaideden, dört tane temel prensipten bahsediyordu. <gülüyor> Bu kaidelerin en önemli olan iki tanesini bundan önceki meclislerimizde açıklamaya çalıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. El-Ka'idetü-Falifetü <gülüyor> Üçüncü kaide Şirkin ne olduğunu iyi anlayabilmek için müşriklerin dininin ne olduğunu iyi anlayabilmek için onlar nasıl bir akide nasıl bir inanç içindeydiler Allah'ın dışında ibadet ettikleri ilahları onlar için ne ifade ediyordu onlar hangi ameli yaptılar, hangi fiili işlediler, hangi sözü söylediler ve hangi inancı içlerinde beslediler de müşrik oldular. Cehenneme girmeye hak kazandılar ve cehennemde ebedi olarak kalacaklar. Bunları öğrenmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili iki önemli prensip söyledik. Bunlardan birincisi, müşriklerin de... Allah Subhanahu ve Teala hakkında besliyor oldukları inanç. Onların da Allah Azze ve Celle'nin var olduğuna, bir olduğuna, tek başına yaratıcı olduğuna, rızık veren olduğuna inanıyor olmaları gerçeği. Bunun etrafında iki meclisten daha fazla belki de üzerinde durduk. Onların rububiyeti, Allah Subhanahu ve Teala'nın varlığını, tek başına Rab olduğunu kabul ediyor olmaları gerçeği. Sonra... Bunları kabul ediyor olmalarına rağmen, bunları kabul ediyor olmakla beraber onların müşrik olarak kalmaya devam etmeleri. Yani bunları kabul etmeleri, onları Müslüman yapmaya yetmedi. Buradan çıkarılacak ders sonuç ki, sadece bunları kabul ediyor olmak bir kimseyi mümin yapmaya, Müslüman yapmaya yetmez. Eğer yetseydi, bu onları mümin yapmaya yeterdi. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin daveti, eğer la ilahe illallah sözünün anlamı, Allah vardır, birdir, ondan başka yaratıcı, rızık verici yoktur. Alemin tek Rabbi, alemde tek mutasarrif olan, sadece Allah Subhanahu ve tealadır demek olsaydı, Resul sallallahu aleyhi ve sellem onlara la ilahe illallah gelince, biz zaten bunlara iman ediyoruz derlerdi, amen ve seddaknâ derlerdi, hiçbir müşkül olmazdı. Onlar bu inançları, bu inançları taşıyor olmalarına rağmen, La ilahe illallah sözünü söylemekte direttiler, söylememekte. Bu sözü söylememek için baba oğul, kardeş kardeş, karı koca birbirinden ayrıldı, evler bölündü, insanlar birbirleriyle savaş ettiler. Aynı akrabadan aynı söyleden insanlar. Öyleyse La ilahe illallah sözünde anlatılan şey, onları inandıkları bu itikatlardan ibaret değil. Peki onlar bu inançları kabul ediyor olmayla beraber bu putlara neden ibadet ediyorlardı? İşte o da ikinci kaidenin, ikinci temel büyük prensibin meselesiydi. Bu inançla beraber Allah Subhanahu ve teala'nın yaratıcı olduğunu, rızıkı veren olduğunu inanmakla kabul etmekle beraber Peki bu putlara niye ibadet ediyorlardı? Yine o inandıkları, kabul ettikleri, kendilerinin rızkını verdiklerini söyledikleri alemleri Rabbi Allah Subhanahu ve teala'ya yakınlaşmak için. Ona yakın olabilmek için. Onun katında kendilerine şefaat edilsin diye. Yani müşriğin nihai gayesi şirk koşarken kim şirk koşarken bile bu en büyük günahı işlerken bile aslında yola çıkış gayesi Allah subhanahu ve teala'ya yakın olmak, ona yaklaşmak onun indinde kendisine şefaat edilmez. Bu da ikinci kaidenin İkinci kaide de işlenen meseleydi. Ardından dedik ki peki nasıl oldu da peki bu müşrikler Allah'a yakınlaşmak istediklerini söyleyen Allah'ın katında kendilerine şefaat edilmesini isteyen bu müşrikler neden gittiler de ağaca taşa tahtaya ibadet ettiler? Ağaç, taş, tahta nedir ki onları Allah'a yaklaştırsın? Öyle ya kendilerini Allah'a yaklaştıracak olan şeyin Bizatiy kendisinin ne olması lazım dedik? Allah'a yakın bir şey olması lazım. Yoksa müşrik de hiçbir anlamı olmayan taşın tahtanın kendisini Allah'a yaklaştıracağını falan iddia edecek değil. Evet onun dünyasında ibadet ettiği o şeyler Allah'a yakın olan bazı şeylerin, bazı kimselerin suretleriydi, onların sembolleriydi, onların kabirleri, mezarları kabirlerinin, mezarlarının başındaki taşlar veya ağaçlar idi. Buraya kadar geldik. Bütün bunlardan sonra şunu anladık. Demek ki şirk, Allah'tan başka bir yaratıcı olduğuna itikad etmek değildir. Demek ki şirk, Allah'tan başka bir yaratıcı olduğuna itikad etmek değilmiş. Eğer böyle olsaydı, onlar Allah'tan başka bir yaratıcı olduğuna itikad ediyor değillerdi. Neden mi şirk oldular? Demek ki şirk iki tane Allah vardı demek değilmiş. Demek ki şirk Allah'tan başka bize bir fayda ve zarar verecek olan. Kainatta başka bir tasarruf sahibi. Allah'tan başka bizim rızkımızı verecek başka Rab'lerin olduğuna inanmak değilmiş. Evet bütün bunlara inanan birisi varsa bu da şirk yapıyordur. Ama asıl müşriklerin şirki bu yönde değilmiş onların sarı ibarelerinden. Rabbimiz Allah Tebareke ve Teala'nın onlardan bize aktardı. Onların ağızlarından bize hikaye ettiği açık ibarelerinden gördük, anladık, öğrendik. Demek ki şirk, demek ki müşrik Allah'a inanmayan, Allah'a inkar eden, Allah'a düşmanlık eden, Allah'a söven birisi de değilmiş. Aslında müşrik ibadet eden, dindar bir kimseymiş. Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşmak isteyen, onun katında... Kendisine aracılık edilmesini, şefaat edilmesini uman yani neticede, nihai gayede Allah Subhanahu ve teala'yı kastetmiş kimsedir. Demek ki böyleymiş. Ama bu niyetlerini, bu kasıtlarını Allah Subhanahu ve teala'dan bir nur üzere değil de bir burhan üzere, bir delil üzere değil de hevalarına göre tatbik ettikleri amel ettikleri için yanlış bir yola girmişler. Zannetmişler ki biz Allah'ın dostlarına Allah'a yakın olan bu velilere, bu salihlere, bu nebilere biz yalvarmamızı onlara yaparsak, biz ibadetimizi onlara yaparsak, biz kulluğumuzu, acizliğimiz, zayıflığımızı onlara gösterirsek, onlar da bizim bizim adımıza, yüce Allah'a, bizim isteklerimizi arz ederler. Allah katında bize tevassut ederler, aracılık yaparlar. Demek ki müşriğin dünyası böyleymiş. Üçüncü kaydı. Diyor ki müellif rahimahullah. Enne sallallahu sellem, nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Zahara ala unasin muteferriqine fi ibadetihim İbadetlerinde farklı farklı olan ibadetlerinde farklılıklar arz eden farklı farklı şeylere ibadet eden insanlara gönderildi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine gönderildiği insanlar Tek bir ilaha yalvarmıyorlardı. <gülüyor> Tek bir ilaha ibadet etmiyorlardı. İbadetlerinde farklı farklıydılar. Minhum men ya'budul melâike Onlardan bazıları meleklere ibadet ediyorlardı. Ve minhum men ya'budul enbiyâe ve salihin, Onlardan bazıları nebilere ve salihlere ibadet ediyorlardı. Ve minhum men ya'budul eşcâra vel ahcâb Onlardan bazıları ağaçlara ve taşlara ibadet ediyorlardı. وَمِنْ ya budu يَعْبُدُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ Onlardan bazıları da güneşe ve aya ibadet ediyorlardı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerine gönderildiği müşrikler, yeryüzünde Allah'tan başkasına ibadet edenler, tek bir ortak ilaha ibadet etmiyorlardı veya tek cins değildi ilahlar. Kimisi meleklere tapıyordu, kimisi cinlere, şeytanlara tapıyordu, kimisi velilere, salihlere tapıyordu, kimisi nebilere, rasullere tapıyordu, onlara ibadet ediyordu. Kimisi güneşe, aya tapıyordu. Bunu şunun için öğrendik. Diyor ki müellif, Ve katelahum rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların hepsiyle birden savaştı. Bunların hepsiyle birden savaştı ve lèm yufarrık aralarında hiçbir tefrik gözetmeksizin aralarında bir ayrım gözetmeksizin onlardan kimisi meleklere ibadet ediyordu kimisi peygamberlere ibadet ediyordu kimisi salihlere ibadet ediyordu kimisi güneşe aya ibadet ediyordu nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunlar arasında bir ayrım gözetmek sizin hepsiyle birden savaş Bu kaideyi, bu prensibi şunun için öğreniyoruz. Yani ağaca tapan, puta tapan, taşa tapan bunlar müşrik olur da evliyaya, enbiyaya, salihlere ibadet eden, onlara yalvaran, onlara dua eden müşrik olmaz denilmesin diye. Çünkü şirk Allah subhanahu ve tellerden başka ibadet edilen şey ne olursa olsun, kim olursa olsun neticesi değişmeyen bir şeydir. وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا Mescidler Allah'a aittir. Allah'la beraber hiç kimseye yalvarmayın. Allah'la beraber hiç kimseye dua etmeyin. Allah'la beraber hiç kimseye ibadet etmeyin. Yani bu hiç kimsenin kapsamına kimler giriyorlar? Allah'ın dışındaki her bir şey ve her bir kez. Herkes. Şimdi birileri çıkmış böyle diyor. Onlar müşrikti çünkü putları aracı yapıyorlardı. Onlar putları aracı yapıyor çünkü bu ayetleri inkar edemez. Ayetlerde müşrik apaçık bir şekilde taptığı ilahına aracılık yapsın diye ibadet ettiğini söylüyor. Şimdi çıkmış birileri diyor ki onlar putları aracı ediyorlardı. E biz salihleri aracı ediyoruz. Şimdi putta putu aracı edenle salih'i aracı eden siz nasıl bir tutarsınız diyorlar. Biz nasıl bir, tut, bir tutarız? Neden bir tutuyoruz? Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onların hepsini bir tuttu. Çünkü Allah'ın indinde onların hepsi birdir. Kendisinden başka ibadet edilen şeyin arasında bir fark olması hususunda bir şey yok. Allah'ın dışında ibadet ettiğin şey ister taş olsun, ister ağaç olsun, ister hayvan olsun. ister bir Nebi, Veli, Salih olsun. Eğer sen ibadeti ondan başkasına yaptıysan işte o başkasına ona ortak ettin. Bu nüsmü şirktir. Bunu yapan kimseler arasında bir fark gözetilmez. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de onlar arasında bir fark gözetmedi. Hepsiyle birden savaştı. Tamam siz bunlar bunlar puta tapıyor. Bunlar bunlar ağaca taşa tapıyor. Bunlar müşriktir. Savaşalım. Ha, ama filancalar bunlar evliyaya salihlere tapıyorlar. Bunları bir kere bunlar böyle bir ayrım yapmadılar. Ve delilü kavluhu teala Bismillahirrahmanirrahim. Bunun delili yüce Allah'ın şu buyruğudur. luhum, onlarla savaşın. Hatta la tekun fitnetun ta ki fitne kalmasın. Yani fitne kalmayıncaya kadar. Fitne bitince, fitne ortadan kalkıncaya kadar onlarla savaşın ve veyakuneddinu kulluhu lillah ve din tamamıyla Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. yüce Allah buyuruyor diyor ki: "Vekatiluhum hatta la takuna fitnetun ve yekuned-din kulluhu Onlarla fitne ortadan kalkıncaya kadar, fitne kalmayıncaya kadar ve din sadece Allah'ın oluncaya kadar savaşın. Fitne kalmayıncaya kadar yani şirk kalmayıncaya kadar demektir. Bu ayeti böyle tefsir etmiş mesela fitne kalmayıncaya kadar yani şirk kalmayıncaya kadar onlarla savaşın. Ve din sadece Allah'ın oluncaya kadar ne demek? Yani ibadet sadece Allah'a yapılıncaya kadar. Yeryüzünde yeryüzünde şirk kalmayıncaya kadar ve ibadet sadece Allah'a yapılıncaya kadar onlarla savaşın. İbadet tümüyle Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. İbadetin tümüyle Allah'a olması için Allah'ın dışındaki her bir şeyin ibadetten nefy edilmesi, her bir şeyin kendisine ibadet edilenin edilmesi, inkar edilmesi lazımdır. Yani putlara tapanlarla, ağaçlara, taşlara tapanlarla savaştıktan sonra, yeryüzünde salihlere, velilere, evliyalara ibadet edenler olduğu sürece din tümüyle Allah'ın olmuş olur mu? Hayır olmaz. İbadet tümüyle Allah'a yapılıyor olur mu? Hayır olmaz. Öyleyse Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'de kendisine yapılan ve onun zatında bize yapılan bu emrin gereğini yerine getirerek, bu müşrikler arasında tefrik yapmadan, ayırım yapmadan, Allah'ın dışında ibadet ettikleri ilahları ne olursa olsun, onların her biriyle savaştı, her birini müşrik olarak ilan etti, onların kanlarını, mallarını, ırzlarını helal etti ve onlarla bizim aramızda ebedi bir düşmanlık baş gösterdi. Bunlar arasında bir tefrik, bir ayrım yapmadan, Şimdi yukarıda dedik ki o zaman Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in gönderildiği insanlar arasında ağaca tapan vardı, taşa tapan vardı, güneşe tapan vardı, veliye saliye tapan vardı. Müellif rahimeullah alıştınız artık üstü bundan. Bunların hepsini söyledi. Şimdi ne yapacak bu sözler üzerine? Deliller ikame edecek. Bunu dedik ama neye göre dedik? İşte şuraya, işte buna göre dedik. Ve delilüş şemsi onların güneşe ve aya tapar olduklarının. Onlar arasından güneşe ve aya ibadet ediyor edenlerin olduğunun delili. Kavluhu Teala Yüce Allah'ın şu buyuruğudur. Ve min ayatihi leylü ve nehârü ve şemsü ve al Gece, gündüz, güneş ve ay onun ayetlerindendir. Allah subhanahu ve Taala'nın büyük ayetlerindendir. Büyük delillerindendir yani. La tescudu lis şemsi ve lil Ne güneşe ne de aya secde etmeyin. Ne güneşe secde edin. Ne de aya secde etti. Yekime secde edilecek. Vascudu lillahi'l-ladhi Onları da yaratan, onları da halk eden Allah'a secde etti. Güneşe secde etmeyin, ay'a secde etmeyin diye hangi münasebetle söylüyor Rabbimiz? Demek ki demek ki onlara secde eden birileri var. Demek ki onlara ibadet eden birileri var. Bundan dolayı Rabbimiz onlara ibadet etmeyin, onlara secde etmeyin diyor ve onların Kendilerine secde edilmeye, ibadet edilmeye layık olmadıkları neyle söylüyor biliyor musunuz? Ne diyor? Onları da yaratana secde edin. Yani onlar nedirler? Yaratılmıştırlar, mahlukturlar. mahluka ibadet edilir mi? Hey, hayır edilmez. Kendisi mahluk olan, kendisi bir şey yaratamayan. Aksine kendisi yaratılmış olan şey, ibadetten de bir şeyi hak etmez. Hak etmez. Efe men yehluku ke la yehluk. Böyle söylüyor Hiç düşünmez misiniz? Efe men yehluku ke la yehluk. Hiç yaratamayanla yaratan bir olur mu? Hiç yaratamayanla yaratan bir olur mu? Olmaz. E yushrikune ma la yehluku şey'en vehum yuhlakun. Hiçbir şey yaratamamış. Hiçbir şey yaratamayan. Bilakis kendileri yaratılmış olan şeyleri mi bana ortak koşuyorlar. Allah böyle diyor. Bunu ikrar ediyorlar değil mi onlar ibadet edenler? Bunların bir şey yaratmadıklarını. Evet. Yaratacak kim Allah. Ya o peki hiç yaratanla yaratmayan biri olur mu? O nasıl tek başına yaratmışsa yaratmada onlar onun ortağı değil idiler idilerse ibadette de onların ortak olamazlar. O sucudulillahi'l-ladhi halakahunne Onları da yaratan Allah'a secde edin in kuntumi yahutabudun. Eğer gerçekten ona ibadet ediyorsanız. Onları da yaratan Allah'a secde edin. O deliliül ve meleklerin delili yani onlar arasında müşrikler arasında meleklere ibadet edenlerin olduğunu, melekleri ilah edinenlerin olduğunu, onlara yalvaran, onlara dua eden ibadet edenlerin olduğunu delili, Kavluhu Teala, Allah Subhanahu Teala'nın şu buyurudur: Wallayy ye'murakum, size emretmez, an tettakizül melaikete, ve nabiyn arababa. Melekleri ve nebileri Rabler edinmenizi emretmez. Yani aranızdan bunu yapanlar varsa ki var bunlar onlara onlar bunu yaparlarken Allah'tan bir emir üzerinde değiller. Allah'tan bir beyin öze değiller. Zira Allah ve Allah'ın rasulleri gönderdiği elçiler onun dışında herhangi bir şeyi ibadet edilmesini emretmezler. Melekleri, salihleri, nebileri Rab edinilmesini emretmezler. Demek ki bunları Rab eden, bunları ilah eden, bunlara ibadet eden birileri vardı ki Yüce Allah böyle söylüyor. Ve delilul enbiya, peygamberlere ibadet ediyor olduklarının delili. Yani müşrikler arasında peygamberlere de tapanların, peygamberlere yalvaran, onlara ibadet eden, peygamberlere ibadet ettikleri için müşrik olan kimselerin olduğunun delili de Yüce Allah'ın şu buyruğudur. Ve iz kalallahu, hani Allah şöyle demişti. Ya İsa bin Meryem, ey Meryem oğlu İsa, "E antâ kulte lin nasi. İnsanlara sen mi söyledin? "İttehizûni ve ummî ilâheyn min dûnillâh" Beni ve annemi Allah'ın dışında iki ilah edin diye sen mi söyledin? Allah böyle diyecek İsa Aleyhisselam. Ey İsa, ey Meryem oğlu, insanlara "Beni ve annemi Allah'ın dışında iki ilah edin" diye sen mi söyledin? Niye soracak Rabbimiz bunu? Çünkü yeryüzünde İsa'yı ve onun annesini Allah'ın dışında ilah edinmiş olanlar var değil mi? İlah edindiler. Allah'ın dışında ona ibadet ediyorlar. Onlara yalvarıyorlar. Ve bundan dolayı müşrik oldular. Demek ki ibadet ettiğin kimsenin, yalvardığın kimsenin ne olduğu çok önemli değil Allah'ın dışında bir kimseysin. Bak İsa Aleyhisselam, ulul azim peygamberlerden, büyük peygamberlerden. Buna, buna rağmen Allah subhanahu ona diyecek ki insanlara sen mi söyledin? Beni ve annemi Allah'ın dışında ilah edin diye. Kâle <gülüyor> subhâneke. İyi sadece diyecek. Ki, hayır ya Rabbi. Ben seni tesbih ederim, seni tenzih ederim. Mâ yekûnu lî en aqûle mâ leysu lî mâ bi hak. Hakkım olmayan bir şeyi, haddim olmayan bir şey söylemek bana düşmez. İn kuntukultuhu fekad alimte. Eğer ben bunu söylemiş olsam zaten sen bunu bilirdin. Ta'lemu mâ fî nefsi ve lâ a'lemu mâ fî nefsik. Sen benim içimde olanı bilirsin. Ben senin içindekileri bilmem. <gülüyor> Şüphesiz sen gayıpları en iyi şekilde bilensin. <gülüyor> Kısa geçiyoruz. Meseleler çünkü açık vatı. Bunları daha önce çok tekrar ettik diye. Yani bu ayetten anlaşılan şey ne? Demek ki insanlar arasında gerçekten melekle, meleklere ibadet edenler vardı. Gördük. Peygamberlere ibadet edenler vardı. işte gördük. İsa'ya ve annesine ibadet edenler var. Onlara Allah'ın dışında ilah edilenler var. Allah'ın dışında onlara ilah edinip, onlara yalvardıkları için müşrik olmuşlar, kafir olmuşlar bunlar. Dolayısıyla İsa'ya ibadet edenle taşa ibadet eden arasında bir fark yok şirk koşması açısından. Bu delilü salihin. Salihlere ibadet edenler olduğunun delili. Salihlere yalvaranlar Allah'ın dışında edindikleri ilahları, Allah'ın yanında koştukları ortakları salihlerden edinenler, onun delili Allah'ın şu buyurudur. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يَدُعُونَ O onların ibadet ettikleri şeyler var ya, onların o ibadet ettikleri, taptıkları kimseler var ya, kimseler, kişiler, kimden bahsediyor Allah burada? Onların taptıkları putlardan, ilahlardan bahsediyor. Onların ibadet ettiği o kimseler var ya. Yebtagûne ilâ rabbihimul vesîlete. O taptıkları kimselerin bizzat iyi kendileri acaba hangisi daha yakın diye Allah'a ulaşmak için vesileler ararlar. Ve yercûne rahmetahu ve Allah'ın rahmetini umar ve azabından korkarlar. Kim bunlar? Taptıkları. Onların taptıkları o şeyler. Subhanallah. Ne kadar acayip değil mi? Şimdi tasavvur edebiliyor musunuz? Ağaç, taş, tahta Allah'a yakınlaşmak için vesile arasın. Allah'ın rahmetini huvup azabından korksun. Kimin vasıf bunlar? Bu vasıflar kimlerin vasıfları? Allah'a Allah yaklaşmak için sebepler aramak, yollar aramak, çareler düşünmek. Normal insanların mı? Hayır. Salih insanların vasıfları. İşte salihlerin vasıfları. Allah diyor ki bu ayette onların ibadet ettiği o kimselerin kendileri böyledir. Yani diyor ki Allah sen ona ibadet ediyorsun ama o ibadet ettiğin şeyin kendisi Allah'a yaklaşmak için sebep arayan birisi. Onun kendisi Allah'ın rahmetini uman birisi. Allah'ın azabından korkan birisi. Yani o Allah'a yalvarıyor. Sen tutmuş ona yalvarıyorsun. Bu neyin delili? Yani onların ibadet ettikleri arasında kimler var? Salihler var. Yani onlar salihlere ibadet ettikleri, salihlere yalvardıkları dua ettikleri için de müşrik oldular. Müşrik olmak sadece heykele tapmak değildi yani. İşte bak bu heykelin vasfı değil. Allah'a yaklaşmak için sebep aramak heykelin vasfı değil. Onun rahmetini umup azabından koymak, korkmak heykelin vasfı değil. Kimin vasfı? Salihin vasfı. <gülüyor> Salihin vasfı. Ve delilü'l eşcari vel ahcar. <gülüyor> Onların ibadet ettikleri arasında ağaçların ve taşların olduğunun delili... Kavluhu Teala, Yüce Rabbimizin şu buyruğudur. Efer aeytumul lâte vel Görmedin mi? Lattı ve uzzayı. Ve menâtes thâlicetel uhra. Ve onların üçüncüleri olan, diğer üçüncüleri olan menat. Kur'an'da geçiyor. Bu isimler kimlerin isimleri? Onların putları. Ondan önce onların putlarının isimleri. Hadi biz biz şimdi tenazülen diyelim ki tamam. Bunlar put taş tahta aç. Ama ya diğerleri? Meryem oğlu İsa bu Allah'a yakınlaşmak için sebep arayanlar, onun rahmetini bir pazarından korkanlar, ya o melekler, ya bunlar ne? Biz biz tamam tenazül diyelim ki tamam bunlar latmenatuzda, bunlar taştı. Ya onlar neydi? Subhanım. Ki bunlar da taş değildi. Taştan ibaret değildi. Ya bir salihin kabrinin başındaki kaya ya ağaçtı ya, bu, ya bunun gibi bir şeydi. Zira taş olsa bunlar esasdan, esasdan hiçbir şeyi Hiçbir kutsalı, hiçbir mukaddesi, Allah'a yakın olduğu düşünülen bir şeyi simgelemiyor olsalar, biz derdik ki bu müşrikler mükellef değil zaten. Yani Beyinsiz adam, aklı ki taş, nasıl seni Allah'a ulaştıracak demek ki bu adamın aklı yok. Bu, bu delidir, bu mükellef ol, mükellef bile değildir. Çünkü buna ibadet ediyor hangi gerekçeyle? Kendisini Allah'a yaklaştıracak diye. Öyleyse ne olması lazım? Onun indinde en azından Allah'a yakın bir şey olması lazım. Hareket noktası, çıkış noktası bu olması lazım. İşte bunlar da böyle. Lat menat, lat la lat ile la, alakalı. Diğer Nuh Aleyhisselam'ın kavmindeki putlarla alakalı daha önceki derslerde uzun uzun konuştuk. <Sessizlik> Ve hadithu Ebu Vakidinilleyfi radiyallahu anh Ve ağaçlara taşlara taptıklarının bir delili de Ebu Vakidilleyfi radiyallahu anh'ın rivayet ettiği şu hadistir. İyi dinleyin. Çok mühim bir hadis bu. Ebu Vakıd el-Leyfi radıyallahu anh diyor ki... ...kale... ...kharacna ma'an sallallahu aleyhi ve sellem... ...nebiyyü sallallahu aleyhi ve, sellem, aleyhi ve sellemle beraber yola çıktık. Bir gazveye, bir savaşa, bir sefere gidiyorlar. İlâ Huneyn... ...nereye gidiyorlar? Huneyn savaşı. Duydunuz değil mi Huneyn savaşı? Huneyn gazvesine. Nabi sallallahu aleyhi ve sellemle beraber... Huneyn gazvesine diye yola çıktık. Ve nahnu ahdin bi kufur. Ve bizler küfürden daha yeni çıkmış idik. Küfürden daha yeni ayrılmıştık. Küfürle aramızda çok uzun yıllar yok yani daha. Daha yeni Müslüman olduk oldukları bir zamandan bahsediyor. Diyor ki, وَلِلْمُشْرِك۪ينَ سِدْرَةٌ Müşriklerin bir çalıları vardı. Bildiniz mi çalıyı? Bir çalı, bir ağaçları vardı. Bir çalıları vardı. ne <gülüyor> عِنْدَهَا Onun yanında toplanıyorlar. Onun yanında ukuf ediyorlar. itikafa duruyorlar. وَيَنُوتُونَ بِهَا أَسْلِحَةَهُمْ Ve ona silahlarını asıyorlardı. Müşriklerin bir çalısı vardı. Bir ağaç edinmişler kendilerine. Onun yanında toplanıyorlar. Silahlarını ona asıyorlar. Yani ne için? Savaşta galip gelmek için. Uğur getirsin diye. Teberrik için. Ondan bereket elde etmek için bir ağacın yanında toplanıyorlar ve onlara kılıçlarını asıyorlar. Yukal uleha envat. Bu ağacın ismi de zatu envat'tı. Buna zatu envat deniliyordu. Yani asma ağacı. Üzerlerine bir şeylerin asıldığı ağacı. Şimdi bizde var ya heh, çaputlu çalı diyorlar değil mi? Çaputlu çalı. Asma ağacı. Asmalı ağaç. Üzerlerine bir şeylerin asıldığı, silahların asıldığı bir ağaç. Diyor ki sahabi fe mararna bi biz de böyle bir çalının böyle bir ağacın yanından geçerken fakulna <gülüyor> dedik ki ya Resulullah ey Allah'ın Resulü ic'al lana zata anvat kema lahum zatu ey Allah'ın Resulü onların bu zatu enmet ağacı gibi bize de bi zatu enmet yapsana dediler Müellif buraya kadar zikretmiş bu hadis Onların zat envatı gibi bize de bir zat envat yapsana dediler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlara öyle bir cevap verdi ki. <gülüyor> dedi ki nefsimi elinde tutan Allah'a yemin olsun ki sizler İsrail oğullarının Musa'ya onların ilahları olduğu gibi bize de bir ilah yapsana dediler ya siz de aynı öyle dediniz. İsrailoğulları Musa Aleyhisselam'a böyle dediler. Firavun'un elinden kurtuldular, Mısır'dan çıktılar. Şöyle dünya kadar Allah'ın mucizelerini gördüler. Yanlarında Allah'ın peygamberi var. <gülüyor> bir kavmin yanından geçerken ilahat onların tapındıklarını, tapındıkları ilahı gördüler ve Nebi Peygamberlerine dediler ki: "Musa Aleyhisselam, ic'al lana ilahan kama Onların ilahları gibi bize de bir ilah yapsana dediler. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu sahabeden Kendilerine böyle bir ağaç yapmasını isteyen kimselerin sözlerini neye benzetti? Onların ilahı gibi bize bir ilah yapsana. Onların ağacı gibi, zatü ı Envat ağacı gibi bize bir Zat-ı Envat yapsana. Onların ilahı gibi bize bir ilah yapsana. Yani bunların arasında bir fark görmedi. İşte ağaç, zatü ı Envat. Öyleyse bu zatü ı Envat'lar üzerine bir şey asılan, bir şey bağlanılan, dilek dilenen, adak adanan bu Zat-ı Envat'lar, bu ağaçlar nedir? Bunlar ilahtır. İlah olması için yaratmasına, rızık vermesine gerek yok. Müşriğin indinde de gerek yok. Böyle zannediyorduk ya. Oraya gidip çaput bağlayan adam. La ilahe illallah diyor. Temiz kalpli diyor. Onu Müslümandır zannediyorduk ya. Hayır, bunun ilahı o. Ona ibadet ediyor. Biz onun ilah olmadığını neden zannediyorduk? Onun müşrik olmadığını neden zannediyorduk? Onun hala gidip bu ağaca o çaputu bağlamayla, bu ağaca dilek dilemeyle beraber Müslüman olarak kaldığını nereden çıkartıyor, Şuradan çıkartıyorduk. Birinci kaideyi bilmemekten çıkartıyorduk. Çünkü diyorduk ki ya o bob, o adam, o kadın, o kız bu ağaç hakkında kendisini yarattığına itikad etmiyor ki. Rızkını verdiğine itikad etmiyor ki. Yana itikad ediyor. Teberrüken. Yana itik. Kendisine vesile olacak diye vesaire vesaire. Halbuki o gidip üzerine bir şeyler bağladığı ağaç ne? İlah. İlah. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu sözüyle söyledi şekilde ilah. Onun yanında bu yapılan bu işler ona bir şeyler asmak, ona adaklar adamak, dilekler dilemek orada o ilaha ibadet etmek. Mekke'deki müşriğin yaptığı bundan başka bir şey değildi. Bir kimse de ismi Ayşe diye, Fatma diye, Ahmet Mehmet diye, kimliğinde Müslüman yazıyor diye, sorulduğu zaman ben elhamdülillah Müslümanım diyor diye, o müşrikle aynı haltı yemeye devam etmekle beraber Müslüman olarak kalamaz. Çok mühim bir şey olduğu için böyle söylüyorum. Çünkü bizim dünyamızda müşrik, müşrikle müşrik, de müşrik yaratık, öyle müşriği öyle tasavvuruyor, yaratık. Allah'a inanmaz, Allah tanımaz, ateist, komünist bir yaratık müşriyi böyle tasavvur ettik çünkü değil ya ha böyle sakala da vardı müşri sarıkta sarıyordu Mekke'yi de Kabe'yi tavaf ediyordu telbiye getiriyordu Allah'a yakınlaşmak için bu halkları işliyordu bugün de aynı işi yapan kimse aynı ameli yapan kimse aynı itikadı besleyen kimse ben kendine Müslümanım diyor diye kendini Müslüman zannediyor diye la ilahe illallah anlamını bilmeden söylüyor diye Müslüman olmaz çok önemli bir şey söylüyorum değil mi? Çünkü bu, bu yapılan iş hani bizim o Anadolu'da o saf temiz içinde bir kötülük olmayan nene torununu alıp genç kızı evde kalmış gidip oraya bağlıyor ya aynı gitsek 1400 sene önce o ağacın o putun yanına giden nene de belki aynı masumiyeti göreceğiz ya. Bu bizim toprağımızdan bizim nenemiz diye müşlülükten neden uzak olacak yani. İşte müşrik o müşriğin yaptığı aynı şey buydu. Onların Zat-ı Envatları gibi bize bir Zat-ı Envat yap evet. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de dedi ki وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَدِهِ Canım elinde olan Allah'a yemin olsun ki kultum. <gülüyor> öyle bir söz söylediniz ki Beni İsrail'in Musa'ya söylediği gibi اِجْعَلَنَا اِلٰهًا كَمَالَهُمْ عَلِهِ Onların ilah olduğu gibi bize bir ilah yaptı. Sübhanallah. Yani neymiş? Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin gönderildiği müşrikler ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sonra kıyamete kadar gelecek bütün insanlara gönderildi. Bütün insanlar onun davetine muhatap olma açısından Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetidirler. Biz hangi açıdan onun ümmetiyiz? Onun davetini kabul edenler olarak onun ümmetiyiz. Biz onun davetini kabul ettik. Ama onun gönderildiği andan kıyamete kadar gelecek bütün insanlar onun davetine muhatap Olma cihetiyle onun ümmetidirler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ibadetlerinde farklı farklı insanlara gönderildi. Bazısı ağaca tapıyor, bazısı güneşe tapıyor, bazısı meleğe, cine, evliyaya, nebiye, salihe ibadet ediyordu. Ve o bunlar arasında bir tefrik gözetmedi. Bir ayrım gözetmedi. Öyleyse bunlar arasında bir fark yoktur. Yani subhanallah müellif imam zamanında demek ki böyleymiş. Bunu söyleyenler varmış. Bugün yine bunu söyleyenler var. Yeni bir kitap çıkmış. isminde yazanlar da ilahiyatçılar. 2-3 tane ilahiyatçı yaz, bunu yazmış. Diyorlar ki işte bu ayetleri delil getirerek bizim şirk işlediğimizi söylüyorlar. Hangi ayetleri? İşte onlar diyorlar ki biz bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye onlara ibadet ediyoruz. Şimdi bize cevap veriyorlar. Diyorlar ki halbuki onlar putları aracı ediyordu. Ya biz salihleri aracı ediyoruz. Nasıl bir olsun bu iş? Subhanallah. Ya insan bunu gözleriyle görmese bir... Yani... Aklı başında birisinin bunları söyleyeceğini tasdik etmez. Böyle diyorlar. İmam Rahimullah ta o günden buna cevap vermiş. Bunlar arasında bir fark yok. Aracı ettiğin, ibadetini kendisine yönelttiğin, yalvardığın... Önünde ezildiğin, kulluğunu gösterdiğin kimsenin... Taş olmasıyla nebi olması arasında bir fark yok. İster ağaca ibadet et yalvar... İster beşerin, mahlukatın en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yalvar. Çünkü o da Allah'ın dışındakilerden birisi, o da Allah'ın dışındakiler. Allah, o da Allah diyor, o da mahluk, o da mahluk. O da beşer, o da beşer. Bunlar arasında bir fark? yok. bu da üçüncü kaydı, üçüncü prensip. Şirk koşan kimsenin neye ibadet ettiği hiç, hiç hiçbir önemliyet yoktur. Allah'ın dışında neye yalvardığının hiçbir önemliyet yoktur. Yalvardığı ne kadar büyük olursun, ne kadar değerli olsa olsun, bunun hiçbir mahi, hiçbir önemi yoktur. Evliya'ya da yalvarsa müşrik olur, peygambere de yalvarsa müşrik olur, taşa da yalvarsa, ite de ata da yalvarsa müşrik olur. Çünkü Allah'a ortak ettiği şey neticede Allah'ın dışındaki bir şey. وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا Allah'la beraber hiç kimseye ibadet etme. El-Ka'idetur Dördüncü kaide Dördüncü kaide Diyor ki İmam Rahimahullah Enne Müşriki Zamanina Zamanımızda Muasırımız olan Müşrikler var ya Zamanımızdaki müşrikler Bu zamanda yaşayan müşrikler Hatta kendilerini Müslüman zanneden Kendilerinin Müslüman olduğunu iddia eden müşrikler Ağlazı şirken minel evvelin. Evvelkilerin şirkinden daha büyük bir şirk içerisindedir. Evvelki müşriklerin şirkinden daha galiz, daha ağır, daha şiddetli bir şirk içerisindedir. Muasır müşrikler. Hani dedik ya aynı itikadı, aynı ameli yapan kimsenin isminin ne olduğu fark etmez. O da müşriktir. Şey diyor ki hayır o kadar da değil. Bunlar onlardan daha da beter. Allah Allah. Bunlar onlardan daha da beter. Hangi cihetle daha beter? Diyor ki Şeyh Rahimahullah. لِأَنَّ الْاَوَّل۪ينَ Zira evvelki müşrikler o ismini bildiğimiz Allah düşmanı zannettiğimiz o müşrikler يُشْرِكُونَ فِي Sadece bolluk zamanında sadece sıkıntı yokken Sadece keyifleri iyiyken, kafaları yerindeyken Allah'a şirk koşuyorlardı. Hiçbir sıkıntı yokken, geniş zaman. Allah'a da ibadet ediyorlardı, gidip öbür ilaha da ibadet ediyorlardı. Allah'a da dua ediyorlardı, ona da dua ediyorlardı. Allah'a da kurban kesiyorlar, ona da kurban kesiyorlardı. Ne zaman? Hiçbir sıkıntı yokken. İşler yolundayken. Ve yuhlisone fişşidde. Ama sıkıntı geldiği zaman, şiddet baş gösterdiği zaman... Bir darlık olduğu zaman, başlarına bir sıkıntı, musibet, bela geldiği zaman ne yapıyorlardı biliyor musunuz? İhlas ile. İhlas ile halis bir şekilde Allah'a ibadet ediyorlardı. İhlasla. Yani müşriğin ihlaslı zam zamanları da var ya. Müşrik ihlaslı adam. Geçen dersi dedik ki, imanlı adam. Bak bir de ihlaslı adam. Hem imanlı hem ihlaslı. Hadi bakalım bolluk zamanında, geniş zamanda sıkıntı yokken Allah'a da dua ediyor, ilahına da dua diyordu. Ama sıkıntı geldiği zaman sıkıntı geldiği zaman ihlasla sadece Allah'a yalvarıyordu. وَمُشْرِكُوا زَمَانِنَا Peki zamanımızın müşrikleri? شِرْكُهُمْ daimun فِي الرَّخَٰي وَشِدَّ Bollukta ve darlıkta. Sıkıntı anında veya durumu rahatken her halükarda daima ne yapıyor? Allah'a şirk koşuyor. Şimdi eğer arada bir kıyaslama yapacaksak bunların hangisi daha az müşrik? Öbürü daha az müşrik. Adamın gene arada bir ihlaslı olduğu zamanlar var. Peki ihlaslı olduğu zaman hiç olmayan, her zaman Allah'a şirk koşan, bo yani bollukta da Allah'a Allah'tan başkasını çağıran, sıkıştığı zaman da Allah'tan başkasını çağıran, hangisi şu anda daha çok şirk koşuyor? Bu ikincisi değil mi? Bir de şunu bir de şunu düşünün. Sıkıntılı olduğu zamanda, darlık olduğu zamanda, başına bir musibet geldiği zamanda Allah'tan başkasına yalvarmayı daha fazla yapan. Yani onun tam tersi, tam aksine yani. Şimdi hangisi daha çökmüş? Bugünkü daha çökmüş. Şirk? Bugünkünin şirki daha galiz, daha ağır. Öbürünkü şirki adam normal kafası iyiyken, durumu yerindeyken tamam ona da ona da ama iş sıkıştığı zaman, çaresiz kaldığı zaman, bütün artık aradaki aracıları, vasıtaları, hiyerarşiyi, sekreterleri, özel kalem müdürleri ne yapıyor hepsini? Çünkü iş çetin. İş yetişmez belki sıkıntı olabilir Allah muhafaza. Hepsini aradan çıkartıp ihlasla Allah'a yalvarıyor. Bunun delili ne? Bunun delili de Allah'ın kitabında. Bunu da söylerken şey böyle zamanındaki müşriklere olan kininden böyle havasından değil Allah'ın kitabında bunu dedi. Ve delilü kavlihu teala bunun, Allah bunun delili Allah'ın şu buyurdu. Feiza rakibu fil fulki o müşrikler var ya? O müşrikler var ya gemiye bindikleri zaman. Gemiye bindikleri zaman, gemiye bindirler denize açıldılar. Da'u Allaha muhlisin lehu'd din. Dini Allah'a halis kılarak İhlaslı bir şekilde Allah'a ibadet ediyorlar. Allah'a dua ediyorlardı. Allah söylüyor. O müşrikler gemiye bindikleri zaman ihlaslı bir şekilde ibadeti Allah'a ihlaslı olarak yaparak Allah'a dua ediyorlar, ibadet ediyorlardı. فَلَمَّا نَجَّهُمْ اِلَا Onları kurtarıp karaya çıkardığımız zaman idahum هُمْ Hemen ne yapıyorlar? Şirk koşmaya başlıyorlar. Ama gemiye bindiği zaman ne yapıyordu müşrik? Dini halis kalarak ibadet sadece Allah'a yalvarıyordu. İde aşiyahın mevcun kezzuleli. Allah diyor ki onları dağlar gibi dalgalar, onları kuşattığı zaman denizde sadece Allah'a yalvarıyorlardı ihlasla. Bütün bu şeyhleri, efendileri hazretleri gavsları pirleri hepsini bunların akıllarından çıkıp gidiyordu. Zalle men ted'ûne illâ Allah öyle diyor. Allah'ın dışında yalvardıklarınız var ya, hepsi, hepsi akıllarından uçup uçup gider. Aklın ucuna bile gelmez. Kim bunlar? O müşrikler. Şimdi muasır, zamanın zamanın ne diyor? Hayır. Sen sıkıntı zamanında, öyle demiyor mu? Sen sıkıntı zamanında daha çok bu Allah'tan başkasına daha çok yalvarmalısın. Esas bu zamanda ona yalvarmalısın. Esas bu zamanda yalvarırsa o sana gelir yetişir. Şimdi hangisi daha galiz, şirki? Hangisinin şirki daha büyük? Evet o da şirk. Şirkin büyük işi olmaz. Ama şimdi bakın hangisi daha büyük? O adam en azından sıkıntı anında biliyor bu aracılar, maracılar bunların hiçbirini fayda vermez. Verse de iş çok uzayacak. Geç kalacak yani. Ama şimdikiler diyorlar ki hayır. Sen sıkıntı zamanında da. Burada anlattık değil mi birkaç tane kız? Sen sıkıntı zamanında da. Filanca efendiyi değil, şeyhi değil. Allah'a çağırırsan Allah gelmez. Allah sana yetişmez. Allah seni ortada bırakır, seni yüzüstü bırakır. Ama filanca şeyhi Hazreti şunu bunu çağırırsan ne yapar? Gelir seni kurtarır. Bunlarla alakalı. Kıssalar anlatıyorlar, düzüyorlar insanlar Ya? ya. ya da, o kadar, o kadar. Subhanallah. Hangisi? Hangisi daha galis şimdi? Bugünküler daha galis. Şeyh burada bir vecihten bahsetmiş. Bunu anladık mı bu vecihten? Dördüncü kaide bu. Zamanımızın müşrikleri önceki müşriklerden daha şiddetliler şirk, şirk koşmada. Allah'ın dışındaki ilahlarına tutulmada onlardan daha samimiler, daha ihlaslılar. Onlar da arada bir en azından Allah'a yalvarmakta daha daha ihlaslıydılar. Bu bir vecih. Başka vecihler de var. Başka vecihler de var. Yani zamanımızdaki müşriklerin onlardan daha şiddetli olduğuyla alakalı. Burada şey zikretmemiş. Başka vecihler de var. Onlardan bir tanesi şu. O müşrikler rızıklarının kimin verdiğine inanıyorlardı? Allah'ın Allah verdi. Yağmuru kimin yağdırdığına inanıyorlardı? Allah'ın Allah da. Yerden bitkiyi, otu, rızkı bunları kimin çıkar? Allah'ın çıkardığına inanıyorlardı. Sorduğun zaman da bunu söylüyorlardı ve bu imanlarını ortaya koyuyorlardı. Zamanımızın müşrikleri var ya, bu işleri bile gavslarının, kutuplarının yaptığına inanıyor. Allah yeryüzünü taksim etmiş kutuplar arasında, gazlar arasında. Birisi yağmuru yağdırıyor, birisi rızıkları dağıtıyor. Böyle söylüyorlar ya vallahi. Böyle söylüyorlar. Yani onlar sadece neydi o şirk koşuyorlardı eski eski müşrikler? Sadece uluhiyette, sadece ibadette Allah'a ortak koşuyorlar. Bunlar bunlar Allah'ın yaratmada da, rızık vermede de, alemi idare etmede de ortakları olduğunu söylüyorlar. Kitaplarında bunları telif etmişler. Allah yeryüzünü yarattı. Kutuplara, kutuplar, gazlar arasında paylaştırdı. Her biri bir işle ilgileniyor. Birisi yağmuru yağıyor, birisi rızıkları dağıtıyor. Böyle. Şu sözü hiç duymadınız mı? Onun himmetiyle böyle oldu. Onun himmetiyle geldik. Onun himmetiyle kurtulduk. Burada bu nimeti, bu fazlı kime nispet etme var? Allah'a nispet etme mi yoksa Allah'ın dışındaki o ilaha nispet etme mi? nispet Gece benim yatağımda kaç defa sağma soluma döndüğümü görür bilir. Ne aldığım nefesi bilir benim şeyhim diyen adam. Acaba bu Cehil, bu Leheb taptık, taptık ibadet ettikleri latla menatla alakalı. Böylesi rububiyet vasıflarına itikad ediyorlar mıydı? Hayır, haşhaşakalla. Onu her an gördüğünü, her an işittiğini, her an duyduğunu. Bak şimdi hangisini şirki daha galiz? Bunun şirki daha galiz. Bunun şirki daha galiz. Başka ne? Başka vecihler daha var. O müşrikler, önceki müşrikler Allah ile beraber bu ilahlara niye ibadet ediyorlardı? Yaklaşık. Kendilerini Allah'a yaklaştırsınlar diye. Dolayısıyla bu, bu, bu ilahları Allah'a yakın olan figürler arasında seçiyorlar. Yani salihler, veliler, enbiya, melekler vs. gibi. Allah'a yakın olmalı ki kendisini Allah'a yaklaştırsın. Şimdiki müşrikler var ya zamanımız müşrikleri. Allah ile beraber öyle kimselere ibadet ediyorlar, öyle kimselere yalvarıyorlar, yakarıyorlar ki belki insanların en facirleri, en fasıkları. Ve onların facir olduğunu, fasık olduğunu, onların günahlarını, onların küfürlerini, yaptıkları ahlaksızlıkları kendileri yazdıkları kitaplarında onların kerametleri diye aktarmaya da hayal etmiyorlar. Bunlarla alakalı bir iki... Bir iki Kıssa bir iki şey daha önceki keşfe Şubat derslerinde kayıtlarda var. Orada bir şeyler okudum. Burada tekrar etmeyeyim. Siz inşallah dinleyin orada. Evliya dedikleri, veli dedikleri ve kendilerini Allah'ın dışında ibadet ettikleri kimselerden. Kendilerinin yine tehlif etmiş oldukları evliya kıssaları, evliyaların kerametleri isimlerini verdikleri kendi kitaplarında. Onlardan öyle şeyler aktarıyorlar ki. Veli, namazı kılmayan veli, orucu tutmayan veli. Zina eden veli, içki içen veli, karıları kızlarla binden dans eden, raks eden veli. Böyle velilerden bahsediyorlar. Veli, evliya böyle. Ee, kerametlerinden bir tanesi de işte böyle içki içti, böyle zina etti, bilmem ne yaptı. Yani bunu bir söylesek, biz hasım olduğumuz için uyduruyor olabiliriz. Haya etmeden kendisi o veliyi övmek için yazdığı o velinin kıssalar kitabında böyle ahlaksızlıklardan, böyle küfürden, Böyle fitneden, fucurdan, günahtan bahsetmeye de çekinmiyor. Allah'ın dışında ibadet ettiği ilah kim? İşte bu facir. Müşrin ilah kimdi? Hakikatte Salih, Salih veliydi. Yani o, evet yanlış bir Seni Allah'a yaklaştırmaz ama en azından seni Allah'a yaklaştıracak kişinin Allah'a yakın olduğunu tutturup, tutturmuş. Bu Allah'a yaklaştırsın beni diye birine ibadet ediyor. İbadet ettiği kimse de belki Allah'a en uzak kimse. Allah'ın düşmanı. Evet. Yani bu söz bu bu sözlerim böyle şey değil yani hikaye efsane de değil yani. Kendi yazdıkları kitaplarda. Bu bu velilerinin kerametlerini anlatırken, onlardan bahsederken öyle öyle söylüyorlar. Namazı kılmazdı diyorlar. Namaz kılmayan nedir ya? Veli midir? Olsa olsa kimin velisidir? Şey, şeytanın, şeytanın, velisidir. şeytanın velisidir. Biz böyle söyleyince diyorlar ki işte bunlar Allah'ın dostlarına bak şeytanın dostları diyorlar. Ya bu şeytanın dostu zaten Allah. Nasıl Allah'ın dostu namaz kılmıyor? İçki içenlerden nasıl Allah'ın dostu? Zina eden nasıl Allah'ın dostu? Böyle şey olabilir mi? Genel eve giden kadınlarla kızla genel, genel evdeki pavyon kadınlarıyla kızlarla kalkıp raks eden, dans eden onların yanında çıplak söylenen böyle şeyler anlatıyorlar. Şimdi tekrar etmeyeceğim böyle uzun uzun. Bu keşif şubat derslerinde böyle kitaplardan kaynak onların kaynaklarını okuyarak orada bir iki kısa anlattım. Sonra da geri pişman olduk. Yani çok çok ahlaksız şeylerden bahsedildi. Subhanallah. İlginç değil mi? Şimdi hangisi daha selim? Hangisinin aklı daha selim? Kendisini Allah'a yaklaştırsın diye Allah'a yakın birine tapan mı? Kendisini Allah'a yaklaştırsın diye Allah'ın düşmanına tapan mı? Hangisi daha selim? Onlar daha selim. O da müşrik ama bunlar ondan, onlardan daha galizler. Dördüncü kaide de bu. Yani zamanımızdaki müşrikler biz şöyle yani mesele şöyle de değil. Onlar gibi bunlar da şirk koşuyorlar. Bunlar la ilahe illallah diyor Müslüman zannediyor ama yaptıkları iş aynı onlar gibi değil. Böyle bile değil. Bunların yaptıkları onlarınkinden daha da beter. İtikadlar da daha da beter. Yaptıkları ameller de daha beter. Demiş ki müvellif rahimahullah. Ve sallallahu ala muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allah Muhammed'e onun ailesine ve ashabına selat selam. Böylelikle bu dört kaideyi bitirmiş olduk. Bu dört kaideyi öğrendikten sonra inşallah bunları tekrar edin. Ellerinizdeki bunu nüshalardan bakın bu ayetler, okuduğumuz ayetler bunların böyle ayet numaraları yazıyor. Bunları açın. Kur'an meallerinden açın. En kötü meallerden bile açsanız o en kötü meal bile bu kadar açıklıktaki hakikatleri gizleyemez. Bakın bunları görün. Bunları öğrenin, belleyin ve o insanlara aktarın. Gördüğünüz insanlara bunları söyleyin. Allah'ın hüccetleri, Allah'ın dini insanlar arasında böyle yayılacak. Allah'ın dini insanlar arasında böyle, Allah'ın hücceti insanlar üzerinde böyle kayım olacak. Bu ayetleri Allah'ın bu buyruklarını herkes duysun. İşitsin, bilsin. Bunları duyduktan sonra yine helak olacaksa bunlara duyduktan sonra helak olsun. Yani Allah'ın hüccetleri herkes üzerinde kayım olsun. Bu dört mesele tarafında inşallah kendi aramızda da konuşalım. Bunları tekrar edelim. Bunlar çok önemli. Hususen bu iki ilk iki mesele vardı ya. Onların rububiyeti ikrar ediyor olmaları meselesi ve şirkin gerekçesi. Bu ilk iki meseleyi, bu bu bilgiyi, bu ilmi Allah Subhanahu ve Teala bir sürü insanı bundan mahrum etti. Etrafınıza bakın. Yani televizyonlara çıkıyorlar. Büyük büyük cemaatlerin başında hocalar, büyük büyük alimler, koca koca insanlar kitaplar yazıyorlar, Kur'an tefsir ediyorlar. Ama bu hakikatten Allah onları mahrum etti. Bunu anlayamadılar. Bunu anlayamadıkları için... ...Allah'ın dışındaki ilahlara yalvarıp yakarıp ibadet ediyorlar. Sonra da... ...onlar bizi yarattı diye inanmıyoruz ki diyerek... ...şirk koşmadıklarını zannediyorlar. Çünkü hala ne zannediyorlar? Şirk nedir? Allah'tan başka yaratıcı vardır. Ya bu kadar açık ayetleri görüyorsun, okuyorsun. Belki bunları tefsir ediyorsun. Sonra bunu anlamaktan mahrum kalıyorsun... Allah işte böyle. Dilediğinin kalbini mühürler. Dilediğinin kalbini de hidayet verir. Derslerin başında bazen okuyoruz. Hutbe-i Hace. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin derslerinin başında, sohbetlerinin başında okuduğu bir hutbe. Bu ayet-i kerime. من يهده الله فلا مضلله ومن يضلل فلا هديله Allah bir kimseyi saptırırsa kimse onu hidayete evdilemez. Allah bir kimseyi hidayet evdirirse onu ondan başkası saptıramaz. Rabbimiz tebareke ve teala. Bizlerin kalbine hidayet verdikten sonra kalplerimizi bir daha saptırmasın. Ayaklarımızı bu tevhid <gülüyor> akidesi üzerinde sabit kılsın. Biz ölünceye kadar. Çocuklarımızı, zürriyetimizi, eşlerimizi, ailelerimiz de bu akide üzerinde sabit kılsın. Allah subhanehu ve teala bu akidenin zıttı olan şirkten, onun açığından, gizlisinden, zahirinden, batınından, bildiğimizden ve bilmediğimizden bizi muhafaza etsin. Bundan muhafaza olmanın en önemli yolu kardeşlerim, en büyük yolu bunu öğrenmeye, öğretmeye, anlamaya, dinlemeye... Yani hasılı bu derslere iştirak etmeye devam etmeyle olur. Yüce Allah Tebaraka ve Teala bu amellerimizi kendi indinde onun yüzü murad edilerek yapılmış salih ameller arasında katsın. Subhaneke Allahumma ve bihamdik eşhedü la illa